radyo tiyatrosu Kaybolan Burun Yazan Nikolay Vasilievich Gogol Uygulayan Tayfun Türkili Yöneten Mehmet Köseoğlu Kayıt Montaj Didem Türkmen Vakit neredeyse öğlen olacak. Kalk da gidip dükkanını aç hadi. Bırak biraz daha uyuyayım Proskovya. Pembel herif. <gülüyor> Dün akşamdan beri uyuyorsun. <gülüyor> Hala üzerinden sarhoşluğunu atamadın değil mi? Ah, lütfen sus da biraz daha uyuyayım. Ah, ah ölen anacım hmm. boşuna vermek istememişti beni sana. Hmm. Haklıymış kadıncağız. Ay. Bu berberi gözüm tutmadı. Hmm. Bu ispür tofıçısı kılıklı adama varıp da hayatınız zehir edeceksin diye az uyarmamıştı beni. Ay. Tamam Pruskov'ya tamam kalkıyorum. <gülüyor> Senin bu bet sesin karşısında zaten kimse uyuyamaz. Ha şöyle sarhoş edip. bana bak. Kahvaltı hazır mı? He? Tabii. Hmm. Ekselanslarını emrederlerdi. <gülüyor> Kahve, çay, portakal hmm. suyu, ördek kızartması, kaz ciğeri. Ay, yok yok onlar fazla gelir. Benim canım sıcak ekmekle ve soğan ha, yemek istiyor. Ekmeği <gülüyor> anladım da soğan <gülüyor> nesi oluyor sabah sabah. Pispis hmm. pis kokutacaksın yine etrafı. Yok canım olur mu öyle şey. Soğanı ne kadar çok sevdiğimi bilirsin sevgili ha, ya. tamam ya. Ne yersen ye. Hadi geç sofranın <gülüyor> başına. Ben tamam. de ekmekle soğanı getireyim. <gülüyor> Ee, e, bana bak Ekmek sıcak değil mi ya Sıcak Pişir şey ee. bir yarım saat bile olmadı <gülüyor> Hadi <gülüyor> al bakalım Soğanla ekmeğin işte <gülüyor> Oh Oh ekmeğe bak mis gibi kokuyor. Ama yine de senin pis <gülüyor> kokunu bastıramıyor. <gülüyor> Hala dün gece içtiğin içkinin iğrenç kokusu var evin içinde. Ee, ne yapayım sevgili karıcığım? İç yapamıyorum ben. Sarhoş sarhoş nasıl berberlik yapıyorsun kafam almıyor bir türlü. Müşteriler bir tarafının kesileceğinden korkmuyorlar mı acaba? Aa, neden korksunlar ya? Ben Petersburg'un en usta berberiyim. Değil sarhoş halimle ah, ah, ah. gözlerimi kapayarak bile tıraş yapıyorum. Tamam be. Tamam, tamam, tamam, başlama yine kendini <gülüyor> övmeyi. Hadi yemeğini ye. Eh, tamam, tamam. Oh, oh, Ay dişin. Ne oldu? Dişim, ne oldu? Aslı oh, bağ gibi ne oh, baltırıyorsun? O oh, oh, oh, oh, içinde bir şey var ya. Isırıyor. Dişi ağrıyor. Ne malmış? Aa! Aman Allah'ım. Allah Gözlerime inanamıyorum. Bu bu bu, bu, bu bir, bir burun ne bu. Ne dedin sen? Burun dedim. Evet. Evet ekmeğin içinden bir burun çıktı. İvan Yekolovich, Pis sarhoş. Viyan mı görüyorsun sen? Ekmeğin içinde burunun işi ne? Neden bana bunu soruyorsun ha? Ekmeği ben mi yaptım? Göster bakayım şu burnu bana. Al al gör işte bak. Bana bak bu burun değil mi ha? Hakikaten de burunmuş. Hamuru kayarken içine karışmış olmadan. iyi ama... Bu kesik burunun evimizde işi de Proskalyov'na. Bunu bana değil de kendine sorpisler hoş. Ee. Benim evimde kesik buranın işine peki? Hı. Ben ameliyat yapmıyorum burada. Ee. Mutlaka sen berber dükkanından getirmişsindir bunu. Yok ya, dükkandan mı getirdim? Elbette. Allah. O. İnsanları sarhoş vaziyette tıraş edersen sonunda olacağı buydu işte hmm. ah, Kim bilirdin yanlışlıkla kimin burnunu kestin sonra da cebine koyup eve getirdin ortalık yere bıraktın Ay, <gülüyor> Ben e de hamuru kararken Allah. yanlışlıkla içine karışmış Aa. Ay ne iğrenç bir şey <gülüyor> Kaldır şunu gözümün önünden e hadi kaldır diyorum sana e Vay canına ya ben bu burnu bir yerden tanıyorum galiba Hiç de yabancı gelmedi sana Söyle kimden kestin oh. bu burnu ha e e İspürta fıçı sıkılıktı herif e ...seni polise ihbar etmezsen, ee. ...bana da praskovya Osipov'um da demesinler. Ay. Sen cellak mısın ee. be adam? Bak bak dur, dur bağırma ya. Zaten aklım karıştı gitti. Ba Bu bunun bana yabancı gelmiyor. Kimindi acaba? Dün kimleri tıraş ettiysen onlardan birinindir mutlaka. Aa tamam tamam... <gülüyor> Buldum hatırladım tabi ya <gülüyor> çarşamba ve pazar günleri tıraşa gelen dokuzuncu derece memur Platon Kuzmiç'in burnu <gülüyor> Evet evet onu onun burnumu Kimmiş bu Platon Kuzmiç? <gülüyor> bir binbaşı dokuzuncu <gülüyor> derecede memur Ay hem de bir binbaşının <gülüyor> ha? <gülüyor> ha Dilerim Allah'tan burnunu kestiğin için seni kurşuna dizdirir o <gülüyor> ya Niye dizirsin beni kurşunaya Allah Allah tıraş oldu burnu gitmiş ama hala anlayamıyorum ben bu herifin burnunu nasıl kestim Ay, Anlamazsın tabi kim e. bilir kaç şişe içtin ki e. adamın bıyığı yerine burnunu uçurverdin e. hadi söyle bana e. siz urna sarhoştun değil şey, mi e, Evet evet yani biraz içmiştim e, e, dört şişe mi de azıcık böyle yani. Ya, <gülüyor> Sonra ya, ya. Bi, bir iki kişiyi tıraş ettim. Ha. Akşama doğru da dokuzuncu derece memuru Kovalev gelmişti. Adamın tıraşa başlamadan önce bir şişe daha içmiş. Azıkkım içseydin. Bir saatinde o kadar içlerim ha maymun oh. suratlı Ay, Sen berbersin ya. vahşi herif. Ay. Ay. Hiç elinin titreyeceğini, gözlerinin çift göreceğini düşünemiyor musun? E, ama Kovalev burnunu kestiğimi nasıl fark etmedi peki? Burnun mu yahu? kesidir de hiç acımaz mı? <gülüyor> İnsanın feryat etmesi lazım. Mesela benim bir yerim kesilse yeri göğü inletirim ben be. Peki bu burnun dokuzuncu derece memur Platon Kuzmiç Kolaveli'nin olduğuna emin misin? Kendin gibi pis bir sarhoş müşterinin burnu olmasın? Yo sana? yo yo hayır hayır. Kovalev'in burnu olduğuna kalın bunu basarım. Şu buruna baksana. Şu azamete baksana. De, Böyle baba yiğit bir burun herkeste olmaz ya. <gülüyor> Kemer Patlıcan'la benim. <gülüyor> <de. gülüyor> Ayrıca üzerinde kocaman bir tane sivilce var. Oy! <gülüyor> ben Kovalov'un burnunu nerede olsa tanırım ben nerede olsa. Peki şimdi ne yapacaksın? Ha? Ee, burun katili. İspirtokuşusu <gülüyor> Ivan. Sus. Bana bak. Sus biraz. Proska <gülüyor> Osbona. Sus da ne yapacağımı düşüneyim ha. Ee, ne yapılır ne yapılır. Hah tamam. Yapılacak en iyi şey bu burnu bir şeye sarıp sonra da gerekeni yapmak Prosko Osipov'na. Şimdi bana bir gazete kağıdı verir misin? Bak söylemedi Demirvan. Eğer saklamayı düşünüyorsan evimde kesik pis bir burun istemem ben. Aaa bu buruna hakaret etme Prosko Osipov sıradan birinin burnu değil bu. Söylemiştim dokuzuncu dereceden memur binbaşı burnu bu. Kimin olduğu umurumda bile değil anladın mı Pistomuz? Sakarlığın dillere destan. Sen de saç sakal tıraş edecek hal mi bana? bilemekten başka bir işe yaramazsın sen. Hadi, hadi götür şu kesik burnu gözün görmesin. Ne? Götür diyorum ne? sana. Ne? Tamam canımın içi bir tanem tamam götüreceğim. Önce şöyle bir kağıda sarayım bakayım Sakın ha. Sakın saklayın falan deme ha. Yok, yok. O dokuzuncu evet. derece memur koval ev midir, nedir? Evet. O herif burnunu senin kestiğini anlarsa... ...polisler kapımıza yığılır <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> Can merak etme güzelim. <gülüyor> Evde saklayacak değilim bunu. Dediğin gibi bakarsın polisler arama tarama yapmaya gelir. Herifin burnunu burada bulurlarsa beni zindana atarlar alimallah. bir yerlere at. Evet. Atar kendi dikkat et. Kimse e, tamam. seni görmesin tamam, ha. Tamam tamam merak etme. Yahu hala şu burnu nasıl kestiğini hatırlayamıyorum. Demek çok içmişim ha. Adamın büyüğünü keserken yanlışlıkla burnunu götürmüşüm. <gülüyor> İyi ama anlamadığım bir şey var. Bu adamın burnu kesilirken canı hiç acımadı mı be? Allah! Heh, şu kaldırımın kenarında duran çöp tenekesine atayım burnu hatıra diye saklayacak halim yok. Hazır etrafta da kimse yokken şöyle bir içinde yolladık. Bıkma ki biraz böyle. Ee, şunu kapağını bir kaldırayım. Şimdi şu hasimle hazır böyle kimse etrafta yokken. Ah! <gülüyor> bu, bu da kim? Ayaksı gereze olmuş. <gülüyor> Sabah bu saatinde nereye gidiyorsun? Bu... Nereye olacak? Pazara değil tabii diktöre gidiyorum. <gülüyor> bu saatte kimi traş edeceksin? Ee, elinin körünü. He? kime edeceksen edeceğim ya sana ne? Ayık kendi hiç çekilmiyorsun Ivan Yakoviyevich. O elindeki kağıtta ne var öyle? Bu şey bu mu? Bu ay bu iç çarap bir... ...kese kağıdı işte böyle. Kese kağıdı olduğunu evet. görüyorum. İçinde ne var diye sordum. Aa hiçbir şey yok. Proskov ee, Yostupov'la öğlen için... ...yiyecek bir şey koydu da... ...dükkana götürüyorum. İyi iyi. Hadi hayırlı tıraşlar. Eh, sağ ol sağ ol. Ayy ay, ay, meymelet herif. Şey, şu Bacarov denen adama da illet oluyorum ha. Her seferinde alay ediyor benimle. Elbet bir gün onun da burnunu keserim. Bakalım o zaman kim kimle alay edermiş. Eee... Ayakçı cadde kalabalıklaştı. Bunu şimdi buraya atamayacağım. En iyisi İsa Kilierske Köprüsü'nden aşağı Neman ne atayım bari. Solar alır götürür Kovalem'in burnunu. <gülüyor> ah işte çiftli köprün üzerindeyim bakıyor. bana bakmıyor kökünün korkuluğuna dayayıp nevi seyrediyormuş gibi yaparak burnu aşağıya atarım evet tam zamanı dokuzuncu derece memur kolay bir burnunu nereye atabilirim ve işte attım Üh, artık burun burun kalmadı Neva Nehri'nin sularında yüzüyor. Azametli burun. <gülüyor> Kovalen farkına varıp da... ...istese bile Nehre gidip aramak zorunda kalacak. Ehsan! Ah! <gülüyor> Eyvah polismiş. <gülüyor> gördüm yoktu beni ya? Aa, a, bana mı seslendiniz efendim? Evet sana seslendi mahpam. Ee, Adın nesine bakayım? Ee, Ivan Yakolovic e, başkomiserim. Yalakalığı bırak. Polis ee. olduğumu görüyorsun. <gülüyor> Tabii efendim. Söyle bakalım köprü üzerinde ne arıyordun? O ben bir şey... E, efendim... E, traş için müşterime gidiyordum da köprüden geçerken nehrin suyu hızlı akıyor mu diye şöyle bir bakayım dedim. Ha, bak sen Hı. bana bak başkasına sen bu palavraları. O, ya, aman efendim e Arzu buyurursanız sizi haftada iki kez hatta üç kez ücretsiz tıraş edin. Geç efendim. onları geç. İki, Beni üç berber olayım. tıraş ediyor bunu da kendileri için büyük bir şeref kabul ediyorlar. Öyle mi efendim e, isterseniz efendim ben de o şerefen... Sen şimdi ait... doğruyu söyle bakalım ne e yapıyordun e köprünün üzerine? E ben... Senin nehre bir şey atarken e gördüm İvan Yakov'ları. Söyleme benim. Aa, ay. E, e, Saygıda yer dokuzuncu derece memur Kovalev. İşe gitme saatiniz geldi efendim uyanın. Efendim Kovalev. Dün gece yine körkütük sarhoş geldi eve ama onu uyandırmam lazım. Uyandırmadığım zaman terlikle dövüyor beni. Lütfen saygıdeğer efendim uyanın uyanın efendim işe geç kalacaksınız. Yeter kapıya vurup durma pis herif oldun sanıyordum. Kalkıyorum sen kahvaltıya hazırla. Eğer yumurta rafadan olmazsa bir değil iki terlikle döverim seni. tü gece yine içkiyi fazla kaçırmışım Olağabursuz sarhoş berberde kapat Ne zaman gitsem hem içiyor hem içirtiyor bana Yüzümü yıkayıp kendime geleyim Oh kendime geldim biraz Sakarov pis uyuşuk uşak sana sesleniyorum ee, Buyurun saygıdeğer efendim Aynayı getir bana burnumun üstündeki sivilcenin geçip geçmediğine bakacağım. E bağışlayın efendim. Ne sivilceymiş be kaç gündür geçmedi. E, e, buyurun saygıdeğer efendim aynayı getirdim. Bana verme ver, selametim sen ver, yüzüme doğru tut ki burnumu göreyim. E peki efendim buyurun bakın. Aa, aa, aa, aa, aa, aa. O aa. ne? ah ah ...gözlerime Aa, Ne oldu saygıdayarım. Burnum burnum yok. Burnumu göremiyorum. Sersen çabuk git bana başka bir ayna getir bu eski bir iş. Burnumu göremiyorum. Burnumu göremiyorum. Ama burnumu efendim burnumu göremiyorum. aynanın bir kusuru yok, yok. yok ki. Sizin hakikaten burnunuz yok. Ne dedi ya? Ne? Burnum yok mu? Evet efendim yerinde yok gitmiş. Lan, yok olur. Sersen gerizekalı. Öyle insanın burnu yok olur mu hiç? Ama yok işte efendim. Burnunuzun olduğu yer dümdüz. Nasıl olur lan? İnsanın burnu kaybolur mu hiç? Söyle bakayım dün gece geldiğimde burnum var mıydı yok muydu? E, dün gece çok geç geldiniz efendim. Uykulu olduğum için dikkat etmedim. Peki dün sabah evden çıkarken burnum yerinde miydi? E, evet yerindeydi. Hatta üzerindeki siviciyi sıkarak iltihap da çıkarmıştınız. E, Midak bulandı. Canınız acıyınca da hırsınızı beni döverek almıştınız. Demek ne oldu ise dün oldu. Burnum dün kayboldu. Hay şeytan! Kim yaptı bunu he? Kim kesti burnumu? İnanın bu konuda hiçbir bilgim yok saygıdeğer efendim. Dokuzuncu dereceden memur bir binbaşının bunu hangi alçak cüret eder kesemeyi be. Ah, söyle kim yaptı bunu Sakarov yoksa sen mi? E, hayır efendimiz inanın ben kesmedim. Bunu kesen olacak, burnumu kesen alacak cezasını çekecek evet evet çekecek onu sipriye sürdüreceğim. Ama daha önce daha önce emniyet müdürüne gidip şikayet edeceğim burnumu kesenin yakalanmasını isteyeceğim. E, i̇şe gitmeyecek misiniz saygıdeğer efendim? Senet aptal burunsuz nasıl giderim millet beni böyle patates gibi suratla gördüğü zaman ne der sonra ha? E, bırak haklısınız efendim. Haklısınız. Bana bıraksak bırak bırak. Bana haklarımı bırak del mi getir çabuk oluyor yoksa öfkem sende çıkar. E, hemen efendim der efendim. Efendilerin yeri dibine bassın. Bir mendil getir. Soka böyle burunsuz çıkıp herkesin eğlencesi olamam. ...olacak şey ...tam üst makamlardan... vali yardımcılığı görevi isteyecekken... ...başıma neler geldi... ...burunsuz adama böyle yüksek makamlar... ...verirler mi hiç... ...hala aklım almıyor... ...burnumu nasıl kestiler acaba... ...yoksa ben mi yanılıyorum... E ...şu dükkanın camına bir bakayım... ...belki de evdeki aynen yanıtmıştır beni... ...vay... <gülüyor> Allah ben, burnum yok ya... ...yok işte... Bari yerine başka bir şey çıksaydı o da yok. <gülüyor> Suratım sınıf tabelası gibi dümdüz olmuş. Akşama görüşürüz sevgilim. Bu da kim? Bir subaymış. Ay. Aman Allah! Yüzündeki benim burnuma benziyor. Benim burnum mu acaba bu? Evet evet evet evet, evet, evet bu benim burnum. Nerede göster? Tanırım burnumu. Vay namussuz demek. Benim burnumu kullanıyor. Şimdi gösteririm ben ona gününü. Hey arabacı. Hey! Hey! Bayım dur biraz bakayım dur dur. Hadi. Hadi dur diyorum sana dur. Burnumu ver de öyle git. Allah kahretsin gitti. Hemen arabaya binip peşine düşeyim. Arabacı dur. Şu öndeki arabayı takip etmeni istiyorum. Sakın gözden kaçın onu? Bak Yeah. Yakalayacağım, yeah. atacağım, yakalayıp burnumu geri alacağım namussuz herif bir de kasada kasada nasıl yürüyordu yüzündeki benim burnum olmasaydı yürüyebilir miydin bakayım sen öyle he Kapat senin arabacı <gülüyor> kes, kes kes kes bir şeyim yok <gülüyor> Herif ki de benim burnum olmadığını görse kahkahayı basar namussuz alçak burnun her bir de üzerinde üniforma taşıyor kılıcının parlaklığına bakılırsa altıncı dereceden bir memur olmalı olsun. Ben de dokuzuncu dereceden bir memurum. Arabacı! Sakın önündeki arabayı kaybetme. Merak etmeyin saygıdeğer beyim. Takipte üzerime yoktu. Çan Hazretlerine karşı. Bu geldi öndeki arabada. Hayır, adam. pis bir hırsız o. Aa. Aman yakaladığım zaman da olduğuna pişman edeceğim o burun Biraz daha hızlı sü şu arabayı arabacı. Evimde gelini yapıyorum saygıyla efendim ama atlar bundan daha hızlı gitmiyor. Neden gidemiyor lanmış? Kişi kadar kazanamıyorum da ondan kazanamayınca atlara doyacak kadar yem veremiyorum. Onlar da ne kadar yerse o kadar hızlı koşarız diyorlar <gülüyor> benim. Ben. Sibirya sürmeli, sürmeli bu atları Sibirya. Atları mı ederim diyor. Ne atız sesemeni Bunun katillerinde ben söz ediyorum. Ee, Karıştırdım. Şaşırdım. De de ben... Anlamadım. Ee, Bunun kadını bildimiz. Öyle mi dedim? Ee, Yok can sen yanlış anlamışsın. Ya söyleme bırak da öndeki arabayı takip et. Baş üstüne saygı değer efendim. Gel! Yeah, Gel yeah diyorum. Hadi bakayım naz yapmayın güzeller. Arabada dokuzuncu dereceden bir memur var. Sibirya'ya sürülmek mi istiyorsunuz ha? Gel! Gel! Saygıdeğer efendim, takip ettiğimiz araba kilisenin önünde durdu. Ne yapayım? Aldı sen de dur. Baş üstüne. Şuştum. Al sana bir köpek. Vay hadi burnu ne yapmaya gidiyor acaba? Belki de burnumu çaldığı için günah çıkaracaktır. Ama pişini bırakmayacağım. Vay. Ha. Ha. ha. işte orada. <gülüyor> i̇şte hacin önü değilmiş dua ediyor. Memnuni? Evet. Bana mı seslendiniz? Bunu sormanız çok tuhaf doğrusu. Evet size seslendim. Ee, ne istiyorsunuz? Bunu bilmeniz gerekir. Yani ne istediğimi. Hem her şeyi yapın sonra da gelip dua edin. Bu yakışık almaz bir hareket. Siz neden bahsediyorsunuz kızım? Sözlerinizden hiçbir şey anlamadım. Şunu açık açık anlatır mısınız? Bak efendim. Şimdi benim gibi dokuzuncuk dereceden bir memur binbaşı mevkiindeki adamın burunsuz gezmesi çok ayıp olur değil mi? Boznesenski köprüsündeki portakal satan kadınlar için durum peki normal olabilir değil mi? Ama yüksek giden biri için orasını siz düşünün efendim. Ya evet devam edin. Takdir edersiniz ki bunun bir şeref ve borç meselesi olduğunu düşünürseniz... ...umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Ya bakın üzgünüm ama söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım bayım. Ya niye anlamak istemiyorsun be kardeşim? Bundan anlaşılmayacak ne var? Mesela misli gayet açık... Mesela siz bizzat benim burnumsunuz. E, ne dediniz ne dediniz? Burnumsunuz dedim. Ha, herhalde yanılıyorsunuz beyefendi. Ben kendime aitim. Hem sizinle nasıl bir münasebetim olabilir ki? Ya. Hem elbisenize bakılırsa siz başka bir dairedensiniz. Lütfen beni rahatsız etmeyin. Bakın beyefendi daha açık konuşayım. Yüzünüzdeki burun bana aittir ve ben onu sizden geri istiyorum. <gülüyor> Ver burnumu. Benim burnum sizin mi? Konuşun evet. Siz iyi misiniz gerçekten? Yani evet iyiyim. Tabii ki değilim. Ama iyiyim sayılır. ...burnusuz biri nasıl iyi olabilir ki kardeşim... ...evet sizden benden çaldığınız burnu geri istiyorum... ...peki bu çok iğrenç bir suçlama... ...şimdi dikkatle bakın bakalım burnum sizin burnunuz mu... ...evet tıpkı... Aa, ...aa işte benim burnum aynısı... ...yalnız sol tarafta iri bir sivilce olacaktı... ...peki benim burnumun üzerinde böyle bir sivilce var mı... Ee, şey göremiyorum... Hı. Ama herhalde ilaçla sevinciyi gidermiş olacaksınız değil ee, Burnunuzu ne zaman kaybettiniz? Dün yani öyle olmalı dün sabah evden çıkarken yerindeydi gece geç geldim yerinde miydi değil miydi bilmiyorum ama bu sabah yine bakınca olmadığını gördüm. Yanlış kapı çaldınız bayım gidin burnunuzu başka bir rusun yüzünde arayın hoşçakalın. Hop hop hop hey, öyle böyle söylerek falan kurtulamazsınız. Aaa herif gitti e ne yapacağım şimdi ben ha? Ben değilse emniyet gidip şikayet dilekçesi vereyim. Onlar bulsunlar burnumu. Neden arıyorsunuz emniyet müdürünü? Ee, ben dokuzuncu derece memur binbaşı Platon Kuzmiç Kovaler. E, sebebini size söyleyemem. Müdür bey yerinde yok mu? Dışarı çıktılar. Dışarıda nereye gittiler? Vali bey ile toplantıya. Eğer bir şikayetiniz varsa dilekçe yazın ve evet, bırakın. Evet evet bir şikayetim var. Nedir? Burnumu kaybettim hırsızın biri çalmış onun bulunması için geldim. <gülüyor> burnunuzu mu çaldırdınız? <gülüyor> ne gülüyorsun lan? <gülüyor> Karşınızda 900 derece memur var. Petersburg polisi ne güne duruyor ha? Acilen burnumun bulunmasını talep ediyorum polisten. <gülüyor> tabi tabi efendim. Şu boş masaya geçip şikayet dilekçenizi yazın. En kısa zamanda polis teşkilatı burnunuzu bulacaktır. Polisten hayır yok. Her tarafta ayaklanma varken benim kaybolan burnumu aramazlar tabii. En iyisi gidip bir gazeteye ilan vereyim. Havacı! E, buyurun saygıdeğer beyefendi. Gazete idaresine çek çabuk. Baş Başüstüne saygıdeğer beyefendi. Yee! Yeah! Yeah! Gazeteye ilan vererek bir rezil edeceğimi biliyorum. Ama böyle burutsuz da dolaşamam. Suratı başlanmış patatese döndü. E. Bakar mısınız burada ilanı kim alıyor? Ben alıyorum. İyi, güzel. Bir ilan vermek istiyordum. Sıraya gireyim bir efendi. Ya e, ya sıraya mı ne giremem? Benim durumu acil. İlanı hemen sıraya geçin dedim. Herkesin ilanı acil. Güzer. Evet sıra kimdeydi? Bendeydi e, bende bende. Ne ben... ilanı vereceksiniz? Sana e, sormuyor bana soruyor ne ilanı vereceğimi. Bakın önce benim ilanımı alacaksınız çünkü ben burada. E, e, e, e, Durun bakalım. Durun bakalım. Durun bakalım. Sıra ben de önce benim ilanımı alacak da. Ya dövey! Karıştırdın birbirinizi. Karıştırdın. Bir, bir, bir karıştır, ne oldu? Çek o pisilerin üstünden. Sence benim ben dokuzuncu dereceden saygıdeğer bir memurum. Ben siz dokuzuncu dereceden memursanız benim hanımımın kocası da dördüncü dereceden saygıdeğer bir memur. Burası gazete beyefendi. Dokuzuncu derece memurun borusu etmez. Herkes gibi sıranızı bekleyeceksiniz. Tam, tam, kan Evet. Neyin kayıp ilanını vereceksiniz? Burnumun. Yine mi siz? Sıranızı bekleyin demedim mi ne size? Anlamaz, anlamaz. Ya o kızmayın canım. Neyin kayıp ilanı vereceksiniz diye sorulunca e ben size de... sormadım. Önünüzdeki bey'e sordum. <gülüyor> evet söyleyin hadi. Neyin kayıp ilanını Hı. vereceksiniz? Anamımın kaybolan köpeğinin. Hmm, köpeğin ismi ne? Kontes Hanımının adını sarmadım, köpeğin adını sardım. Onun da adı Kontes efendim. <gülüyor> Kibar ve saygı değer evlerde köpeklerin adı Kont ya da Kontes oluyor da. Ya bana bak gerizekalı, hadesene. Ne işi uzatıp duruyorsun ha? Lütfen işime müdahale etmeyin dokuzuncu derece memur bey. İlan alırken her şey sormak zorundayım. Tamam tamam, işinize bakın. Sustum işte. Peki. Kaybolan köpeğin adı Kontes. Kaç <gülüyor> yaşında? O kaç yaşında mı? Ne bileyim ben, ben doğurmadım ki Be onu. ...ve adam ben sana doğurdum demedim. Yaşını biliyor musun dedim. Hayır bilmiyorum ama şöyle ufak tefek bir şeydi. Kıvırcık biraz renkli avantayı yiyen bir memur cebine sığacak kadar küçüklükte bir şeydi canım. Ne zaman kayboldu? E, dün saygıdeğer hanımım dün arabasıyla alışverişe çıkmış... ...köpeği de arabanın içine bırakmış... <gülüyor> ...döndüğünde de bulamamış... ...nasıl üzüldü bilemezsiniz kontesim... ...böyle hasretinden yataklara düştü... E ya. Peki köpeği bulana ödül verecek misiniz? Ha, tabii tabii tabii tabii tabii tabii... ...saygıdeğer hanımım kontesi bulana yüz ruble ödül vereceği <gülüyor> vaat etti ya... <gülüyor> Vay ben yüz ruble ya. Tabii... Şunu resmi varsa ben arayıp bulayım... Ama maalesef resmi yok... Peki... ...bolanla yüz ruble mükafat. E, aslında beş para etmez ama ne yaparsınız işte. E, ben kaybolsam bir ruble bile vermez. Ya kardeşim biraz elinizi çabuk tutun... ...benim işim çok acil diyorum anlamıyor musun? E, tamam anlaşıldı. İlan yarınki gazetede çıkacak. E, e, kaç para vereceğim? On kopek. On kopek mi? Buyurun. Teşekkür ederim. Tamam. Geç açtık. Tamam bit bit. Şimdi sıra bana geldi değil mi? Evet. Söyleyin bakalım siz niye ilanı vereceksiniz? Ben de kayıp ilanı vereceğim. Sizinki de köpek mi? Hayır ben başka bir ilan vereceğim Ne ilanı Bakın sizden ricam Sahtekarlık mı desem düzenbazlık mı desem Şimdiye kadar anlayamadım bir türlü Yalnız şunu istiyorum Bu sahtekar alçağı bana bulana ödül vereceğim Evet evet ödül vereceğim İsminizi öğrenebilir miyim? İsmime ne gerek var efendim? Hem ismimi size söyleyemem ben yüksek yerde dostlar olan bir adamım. Ya öğrenirlerse üstünüze iyilik rezil olurum sonra. İyi de isimsiz ilan alamam beyefendi. Ya, tamam tamam tamam. Madem öyle dokuzuncu dereceden memur değil yazın altına. Yok ya, yok binbaşı oldu mu yazın iyisi? Kaçan uşağınızın adı nedir? Ne kaçan uşağı ne kuşağı ne kaçması. E, son günlerde saygıdeğer beyler kaçan uşaklarını arıyorlar da... <gülüyor> Ah, keşke öyle olsa. Benim uşam uyuşuğun mıymıntının teki kaçsa memnun bile olurum. Benden kaçan Burun. Burun, Burun, Burun efendim. Tuhaf bir isim. Başka bir şey mi çaldı bu Bay Burunov? Burunov mu? He. Ne Burunov'u? Nereden çıktın şimdi Burunov ya? Siz söylemediniz mi Burunov diye? Allah Allah. Yahu Burun diyorum Burun. B-U-R-U -u ne? E, kim bilir hangi cehenneme gitiş Şeytan aldı götürdü sanki. Bir dakika. Burun mu dediniz? Evet efendim burun dedim yanlış duymadınız burun. <gülüyor> ama komik ama. <gülüyor> Bir burun nasıl kaybolur beyefendi? Ya nasıl kaybolduğunu ben de bilmiyorum ama şu anda 6 derecede memur kirsesiyle şehirde kol gezdiğini söyleyebilirim. Altıncı derece memur kisvesiyle mi? <gülüyor> Benim sizden ricam onu yakalayanın de bana getirmesi için ilan yayınlamanızdır. Burnunuzu çalanın mı? Evet kardeşim burnumu çaladın. Söyleyin efendim. Vücudumun en çok görünen, en önemli parçası olmadan nasıl yaşarım ben. Ayağımdaki küçük bir parmak olsa neyse. E, e, bu halde böyle burnusuz nereye gidebilirim söyleyin. Hangi toplantıya katılabilirim? Bir dakika, bir dakika. Siz benimle dalga geçmiyorsunuz ya. Ne dalgası? Hı. Ben dokuzuncu derecemdim memurum. Ne söylüyorsam doğrudur. E tamam bağırmayın anladık. <gülüyor> ne zaman kayboldu burnunuz? Zaman... <gülüyor> Ne zamanını tam olarak bilmiyorum ama bu sabah kalktığımda yüzümde bulamadım Aa! Ya, Aa! Ne hayret verici bir şey değil Aa! mi Aa! Ya hiç burun kaybolur mu ama kaybolmuş işte Buca yıldır ilan memurluğu yapıyorum Bugüne kadar karısını kızını köpeğini her şeyini kaybeden insanlar gördüm ama Burnunu kaybeden hiç görmedim dayanamayacağım <gülüyor> Dayan. Dayan elimden bir kazanç <gülüyor> duyma be Görmedin sen gör işte bak bak ilan alıyor musun? Hayır alamam alamam böyle aptalca bir ilanı gazetede yayınlayamam. Neden mi şok? Kedi köpek için <gülüyor> ilan alıyorsun da neden burada için ilan alamıyorsun kardeşim? Çünkü gazetenin güvenliği zedelenirdi ondan. Zaten yalan ve saçma haberler yayınlandığını söyleyip duruyorlar. Bir de bu ilanı yayınlarsak neler olur kim bilir? İyi ama bu yalan değil ki resmen doğru. Kim bu işin garip olan tarafı ne? Belki size göre yoktur ama bakın geçen hafta ne oldu? Ne oldu? Bir memur geldi. 73 kopek tutan bir ilan verdi. İlanda siyah tüylü bir pudel kaybolduğu yazıyordu. Pudel de kimmiş? Köpek. E ne olmuş? Da ne olsun? Meğer bu pudel bilmem hangi firmanın veznedarıymış. Gelip buraya geldi ağzına geleni söyledi. Bana ne kardeşim ondan bundan Hı? ağzından burnundan. Bunun benim burnumla ne ilgisi var? Ben kendi burnum için ilan veriyorum. Kusura bakmayın bayım gazeteye böyle bir ilanı koyamayız. Ne demek koyamazsınız? Ben dokuzuncu dereceden bir memurum bir binbaşıyım. Benim burnum kayıp. Benim burnum kayıp burnum. Anlıyor musun gerçekten burnum kayıp be kardeşim. Eğer burnunuz kayıpsa bu doktorların işi. İstediğiniz şekilde burun yapan bir doktor bulabilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla şakacı bir insansınız da. Madem inanmıyorsunuz size bunu ispatlayayım. Şimdi yalan söylemediğimi göstereceğim size. Rica ederim zahmet etmeyin. Ama bir kere görsem fena da olmaz. Akşam eve Kuzmoskiler gelecek. Onlara anlatacak bir şeyim olur. Kuzmoskiler de kim? Tanımazsınız bacanağım olur. Ha. Her gelişinde bizleri güldürecek olaylar anlatır. E bu sefer de ben bu burun olayını anlatıp onları güldüreyim bari. Kendinize gelin bayım. Benim burnumla orada burada dedikodu yapıp gülemezsiniz. Tamam canım gülmeyiz. Hadi yüzünüzden çekin şu mendili de burnunuz kayıp mı değil mi, göreyim. Madem öyle buyurun alın bakalım. Voyjenal. Haki katay yüzümüzde burun yok. İnanılmaz bir şey. Yeni pişmiş gözleme gibi devresunatın. Bana bak zırıtık. Fırat'ımın neye benzedi seni ilgilendirir mi? Gördün işte. Şimdi hala itiraz edecek misin he? İlanı koymak için sebebiniz kalmadı sanırım e. Şey Bakın, bakın Bak, bakını, bakını yok. İlanı yayınlarsanız minnettar olacağım size. Hem bu vesileyle sizle tanıştığımız için çok memnun oldum. Aman ne <gülüyor> kadar mütevazı oldu bilemezsiniz. Bakın, bakın, bakın. İlanı yayınlamak zor bir iş değil. Fakat sizin için faydalı olacağını sanmıyorum. İyisi siz bunu kalem erbabı bizzatı anlatın da gazetede yazsın. Nedenmiş? E herkesin merakını uyandırır. Faydalı da olur. Bir dakika... Ne oldu? Burnuma enfiye çekeyim. Ne zaman burun aklıma gelse enfiye çekerim. <gülüyor> çok. Çok i̇yi geldi. Başınıza böyle bir olay gelmesine gerçekten üzüldüm bayım. Biraz enfiye çekmek ister misiniz? Baş ağrısını keser, nezleyi gelir... Kederi dağıtır. Hatta basura bile iyi gelir. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komiksiniz. <gülüyor> Nereye mi çekeceğim ben o enfiyi <gülüyor> Şakanın sırası değil beyefendi Enfiye çekecek burnum olmadığını farkında değilsiniz herhalde Aa, Doğru unutmuşum <gülüyor> Evet alıyor musunuz ilanı almıyor musunuz Hayır alamam Sen alçağın tekisin anladın mı alçağın tekisin Sakarov Şeytanım ortağı uşak. İçeride ne yapıyorsun? Uyudun mu yoksa? Hayvan herif. Hayvan herif. Yokluğundan istifade uyumuş şimdi gösterim ona. Anahtarım neredeydi? Heh. Heh. buldum. Buldum. Sakarım. Pis tembel uşak hangi cehennemdesin? Siz misiniz saygıdeğer beyim? Yok baba Uyuyordun değil mi? Demek ben her gün işe gittiğim zaman... ...sen sağa solu temizliceğine sürt üstü yatıp uyuyorsun ha? Allah kuru iftiradan saklasın beyim. Uyumuyordum. Kendimden geçivermiş. Tamam yeter sus. Bana bir vod vodka getir. E, derhal yer beyim derhal. Nedir bu başıma gelenler? Elim ya da ayağımı kaybedeceğim neyse. Ama burun mu? Burunsuz bir adam nasıl yaşar? Belki bir savaşta veya düello sırasında olsaydı... ay ...hayhat durup dururken burundan olduk. Buyurun burnunuzu. Affedersiniz botkanızı efendim. Buyurun <gülüyor> botkayı da aynaya getir bana. E, peki efendim. Belki de sabah rüya gördüm. Yüzümü yanlışlıkla su yerine vodka ile yıkayıp sarhoş oldum değil mi? Şu yüzüme bir daha bakayım. E, e... Buyurun saygıdayar Bey. Yüzüme tut ses eminim. E, tutuyorum efendim. <gülüyor> Doğruymuş vodka bir hak. <gülüyor> Yok. Aynada aynı merman suratım görünüyor. ...herifin dediği gibi yeni pişmiş gözleme gibi... E, e, ...hakikaten de çok benziyor beyim. Kapaç elini sersemenim! <gülüyor> Sana neye benzeyip benzemediğimi sormadım. E, burnunuzu bulamadınız galiba. Aptal aptal konuşma bu sedim şimdi yerinde olurdu. Sokakta rastladım ona. Kime yar efendim? Kime olacak salak burnuma? Burnunuzu mı? Evet... Yani burnumu çalıp üzerine konan adama. E peki geri alamadınız mı? Vermedi ki nasıl alayım? Herif altıncı derecede memurdu. Tutturdu burunla burunla burunla burun, burunla, burun e, benim diye. E, emniyet müdürlüğüne gitseydiniz bari? Gittim ama müdürü yerinde bulamadım. Sekreterine şikayet dilekçesi yazdım. Efendim keşke bir gazeteye gidip kayıp ilanı verseydiniz saygıdeğer efendim. İlan yoluyla kayıpların bulunduğunu duymuştum bir zamanlar. Senden akıl dilenecek değilim hayvan herif. Elbette gittim. İlan vermeye ama almadılar. E, neden efendim? Burun ilanı almıyorlarmış. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Burnumu kim çaldı? Şu anda burnum kimin suratında acaba? Ulan sakalım! Sen çalmadın ya burnumu. Aman saygıyla beyim nasıl çalarım ben? Çalmaya kalksam bıçakla kesmem lazım ki... ...o zaman da siz duyardınız. Doğru. Ama biri çaldı işte. Kim yaptı bunu ha? Düşmanın da yok ki biri burnumu çalsın böyle bir şey yapsın. Bence bu işi yedinci derece memurun karısı... ...Alexander Potchina'ya yapmış olabilir efendim. Potchina. Evet. Ya Alexander Popovcina. Neden yapsın bir aptal? E efendim, onun kızıyla geziyorsunuz, unuttunuz mu? Kızının sizinle evlenmesi için az baskı yapmadı size. Evet. İyi akıldın bunu gerizekalı Sakarov. Bu hiç aklıma gelmemişti. Alexander Pop. Pottocina. O şaşı kızla evlediğim diye başımın etiniyordu. Ben de sürekli atlatıyordum o Cadolos Kadir'e. Evet, i̇ntikam almak için mutlaka size büyü yapmıştır efendim. Yapmıştır tabii. Pottocina'nın falcılarla büyücülerle arası iyidir. Son zamanlarda kimse evime misafir gelmemişti. Ben de kimseye gitmemiştim. En son dün o sarhoş berber Ivan Yakovlevic'e tıraş almaya gitmiştiniz. Saygıdeğer efendim sakın burnunuzu berber kesmiş olmasın. Saçmalama sersemerim. Öyle olsa hissetmez miydin burnumun acısını? Doğru unutmuştum. Burnumu alan olsa olsa Alexander Pottochina'dır. Evet ondan başkası olamaz. Büyü yaptı. Burnumu kaybettirdi Cadolos. Acaba onu mahkemeye mi vereceğim? Yoksa hemen şimdi evine gidip yüz yüze hesaplaşsam mı? Aa kapı çalınıyor saygıdeğer efendim. Duydum. Aa yine çaldı efendim. Çaldıysa sana salak yerim. Benim açmamı mı bekliyorsun yoksa? Aha, tabii öyle ya uşak benim. E, buyurun. Dokuzuncu derece memur Platon Kuzmiç Kovalev'in evi burası mı? Evet burası polis bey. Kendisi içeride mi? İçeride efendim buyurun buyurun girin. Sakarov gelen kimmiş? Polismiş efendim emniyetten geliyormuş. Hop hop hop hop hop. Polis mi? İyi günler. İyi Adınız dokuzuncu Poli derece memur Platon Kuzmiç Kovalev mi efendim? Evet ne oldu? Sizin burnunuz kayıp mıydı beyefendi? <Gülüyor> evet evet kayıptı. Buraya burnunuzun bulunduğunu söylemeye geldim Bay Kovalev. Ne? Sahi mi söylüyorsun? Gerçekten bulundu mu beni? Buldun? Evet efendim evet. Ay nasıl buldunuz onu polis bey? Belki inanmayacaksınız ama bu sabah erken saatlerde İsfereski köprüsü üzerine bulunuyordu. Bulundun mu köprüsü? Evet evet evet. İlk bakışta ben de onu kodaman biri sanmıştım. Allah'tan ki gözlüğüm yanımdaydı. Biraz miyop olduğumdan gözlüklerimi taktığımda onun bir burun olduğunu fark ettim. Vay canına. Mesela şu anda gözlüksüz olduğumdan... ...sizin sadece yüz şeklinizi seçebiliyorum. Burnunuzu, bıyırınızı falan göremiyorum. <gülüyor> yani benim kayınvalidem de... ...yani karımın annesi de böyleydi de. Ya... <gülüyor> Allah mesut etsin. Peki burnum nerede şimdi? Söyleyelim de hemen gidip alayım. Heyecanlanmayın efendim heyecanlanmayın. Size lazım olduğunu bildiğimden onu yanımda getirdim. Ah... Aa canım öyle mi? Zahmet olmuş size. Aha, görevimiz Bey. efendim görevimiz. Bütün bunların sorumlusu kim biliyor musunuz? Kim? Wozneriski caddesindeki o sahtekar berber. Berber mi? Ivan Yakovlevich mi? Evet evet evet. Zaten uzun zamandır o Ayyaş'tan şüpheleniyordum. İçeri tıktım şimdi o herifi. Yani benim burnumu alacak. O İspir Tofu'cısı mı kesmiş? Elbette. Herif içtiği zaman şişi beş görüyor. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Tabi dün de sizi tıraş ederken acayip sarhoşmuş. Vay namusuz, vay uygun sarhoş. Bu sabah o sarhoş berberi köprüden nehre bir şey atarken gördüm ve hemen sorguladım. Önce bedava tıraş teklif ederek rüşvet vermek istedi. Vay Biraz vana vana vana zorlayınca her şeyi itiraf etmek zorunda kaldı. Vana ve vana burnunuzu vana. kese kağıdı içinde nehre attığını söyledi. Nehre? Aman Allah'ım, o burnu bu. umarım balıklar didik didik etmemişlerdir. Hayır, hayır, hayır. Ama biraz daha gecikilecek olsaydı balıklara yem olurdu tabii ki. A, e, peki sonra ne? Sonrası ne... berber Ivan Yakoloviç'i nehre atıp burnunuzu buldurdum ve size getirdim. Ah, ah! Ah! Size ne kadar teşekkür edeceğim azdır memur bey. Burnuma bir şey olmamış değil hayır, mi? Hayır hayır Neyse ki hiçbir zarar gelmemiş. Aa, burnumu verebilir misiniz polis bey? Eh, tabii. Ee, buyurun. Mikrop katmasın diye gazete kağıdına sardım. Açıp bakabilirsiniz. Ay ellerim süreğe çıkıyor. Ah burnum. Güzel burnum. Ah işte ta kendisi. Yaşasın yaşasın. Oh burnuma kavuştum. Oh, bu burnun sizin burnunuz olduğuna emin misiniz değil mi? Elbette inanmazsanız uşağıma zorun. Uşak bu burnun senin beyefendinin burnu mu? Evet onun polis bey. ...böyle ihtişamlı, kemelli bir burun başka kimde olabilir ki? <gülüyor> Tabi, bakın sol tarafında... ...dam ucunda bir sivilce ah. var, gördünüz mü? Evet, evet, görüyorum. <gülüyor> eh Madem burun sizin, alabilirsiniz onu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim polis bey. Bu ilinizin karşılığını nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum... Buyurun çay söyle polis bey. Kabul etmek isterdim ama hiç vaktim yok. Ee, şimdi buradan çıkıp yine karakola gitmek zorundayım. Neden? Mesainiz bitmedi mi? de bitti. Ama koca şehir ve olaylar tabii ki bitmiyor. Yani akşamüstü iki kişi kulağının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Ne? Kulakları mı çalındı? Evet evet tıpkı sizin burnunuz gibi sabahleyin kalktıklarında kulaksız olduklarını görmüşler. Vay canına kulak hırsızlığı ha? Devir değişti Bay Kovalev. Eskiden eşya ve para çalarlardı. Şimdi kulak burun çalmaya başladılar. Eee aa! Sakın kulakları da bizim berber. Sarhoş kafayla uçurmuş olmasın. Hayır hayır o değil ama yine kafayı bulmuş bir berberin yaptığına eminim. Bu gece açık bütün berberleri dolaşıp sorgulayacağım. Aa, Allah kolaylık versin. Umarım kulakları bulur sahiplerini sevindiririz. Umarım umarım umarım. Neyse ben gideyim artık. Bir daha burnunuzu çaldırmamaya dikkat edin Bay Kovalev. Onun üstüne ve gözüm gibi bakacağıma emin olabilirsiniz memur bey. <gülüyor> Kapıyı açayım polis bey. <gülüyor> E, gözünüz aydın saygıdeğer efendim İhtişamlı burnunuza kavuştunuz Evet kavuşmasına kavuştum ama burnumu yerine nasıl koyacağım E kolay Nasıl Yapıştırırız efendim Yapışmayla tutar mı geri zekalı herif bu burun burun burun Gel, Git yapıştırıcıyı getir bakayım e, Derhal efendim e, Buyurun saygıdeğer efendim Geri zekalı <gülüyor> aptal e, Salak e, e, Tüpü Biraz sıkıyorum. Sık yapıştırayım. Peki efendim sıkıyorum ama yap bir dakika nereye süreceğim efendim? Burnumuna tırman biraz sür bak içime. Peki efendim şuraya. He. şuraya. Neden? E Fala, e falan, o kadar, ya. He şunu. Yeter. Para para ne kadar para koyur Şimdi burnumu yapıştıracak yere sık biraz bakayım. E Peki efendim. Pah pah Allah cehennem. Dikkat et hayvanım. Arılar giriyor yapışkanlar. Tamam e tamam tamam efendim tamam e e şimdi al burnumu bakayım e aldım. Kime tut? Adam gibi tut. Tamam efendim. Dardor buldum onu. E, tamam. E, Getir e, bakayım yerine e, koy şimdi. Heh, şimdi yapıştı. nasıl oldu? Ha? Yamuk oldu. Aptal sersem. Biraz Heri daha zekalı, salak. Gözlerin yaşımı senin görmüyor musun? Şöyle. Sola doğru çarpı duruyorsun. Yöderen sola çevirin. duruyor. saygı saygıdayan efendim şimdi düzeltirim. Bir saniye. E, e. Nasıl? Düz, Düz durdu, durdu, durdu mu? Ha? Ha? Düz fena. durdu. Tamam. Fena evet. değil. Evet evet böyle iyi. Oh ne kadar mutluyum bilemezsiniz. Artık herkes gibi ben de burunluyum. Efendim dikkat edin düşüyor. Hayır, hayır. Düşüyor. Düştü. Asıl şeytan sırası mıydı? Bir Tutmadı düştü. Öyle aptal aptal bakma da burnumu al. Al şu yerden bakıyorum. Alayım, alayım Bak. efendim. Adam gibi tut. Ee, Tutma hanım. Sarsma. Elinden düşürür üstüne basar yamultursun e, sana e, Bilmez miyim seninle sakar şey olduğunu e, dikkat et Buyurun ya. efendim buyurun yok, yok yok yok bana bak Yapışmayla Hı. olmayacak bu iş e, Bir doktora gösterseniz Senden akıl alacak değilim sersem herif Apartmanda bir doktor olacaktı git çağır hemen e, Peki efendim gidiyorum Hayır rola bay kovalle. Bu şans çok acil olduğunu söyleyince işimi bırakıp geldim. Hasta mısınız? Allah oh, hasta değil ama dertliyim. Hmm, derdiniz nedir peki? Burnum. Bir şey mi oldu burnuna? Evet. Dün alçak ve sarhoş bir berber tarafından çalındı. Ne? Burnunuz mu? Evet. Ben de burun dedim zaten. Biraz önce polis memuru burnumu bulup getirdi. Siz de onu yerine takın bakayım. Sizden onu ta yerine Allah takmanızı istiyorum. Allah Peki nerede bu burnunuz şimdi? elimde buyurun. Hmm, evet görüyorum. Şu yüzünüzdeki mendili de çekin de yüzünüze bir bakayım. Peki işte çektim bakın. Evet. Burnunuz olması gereken yerinde değil. Durun bir fiske vurayım bakayım. Duyma hissi var mı o yerde? <Gülüyor> yaptım bana. yaptım ne kadar bağırmayın Evet hmm, evet. Doktor hmm. doktor. Allah aşkına hmm. Hmm, Durmayın hmm. Burnumu yerine takabilecek misiniz bana onu söyle Döme hmm, Tıbbi olarak burnunuz için hiçbir şey yapamayız Böyle kalsanız daha iyi olur Hayır asla bir burunsuz olarak yaşayamam doktor Bir şeyler yapıp onu yerine takıp hmm. ...bu gerçi tamamen imkansız bir şey değil... ...burnunuzu yerine koyabilirim. Ha, o halde hemen koyun. Fakat he? inanın eskisinden daha kötü olur. Ne diyorsunuz doktor? Ömür boyu borunsuz nasıl yaşanır? Hep Bundan daha kötüsü nasıl olur? İnsan içine çıkamaz oldum. Benim son derece seçkin bir çevrem var. Bu gecede iki yere davetliyim. Hem dul bayan Çahtevera'nın evine... ...hem de yedinci derecede memur Pochettide... ...iyi alırım doktor vizikler yapın. Yöre düşmeyecek bir şekilde yapıştırırsanız yeter idare ederim. Nansan filan anlamadığım için düşmedeli kesi de olamaz. Eğer böyle bir durum olursa elimde tutan tedbirlere hareket ederim. Vizitenizde ise ikimiz vereceğim. Ha, ben maddi çıkar gözeterek tedavi yapmam. Bunu mesleğime ve prensiplerime uygun bulmam çünkü... Bizi parasını ancak hastalarımın ile almak zorunda kalırım. İnanın bu konuda çok ısrarcı olacağım doktor. Yeter ki bu... Burada... gelelim burnunuza Bay Kovalli. Gelin gelin. Şerefim üzerine yemin ederim ki bu halinizle kalmak sizin için daha iyi olacak. Gelin. Gelin her şeyi zamanı bırakalım. Soğuk suyla yüzünüzü sık sık yıkayın. Peki o zaman yeni bir burun çıkar mı yüzünden? Ha, rica ederim bayım. Fidan mı sandınız bunu? Böyle suluya suluya çıksın. Ben burunsuz da burunlu olduğunuz gibi... ...gayet sıhhatli yaşarsınız demek istedim. Olmaz öyle şey. Y yeni pişmiş gözdebe gibi bir suratla... halkın arasında dolaşamam ben. E, başka çareniz yok. Bu burnu da bir kavanoza koyup içine alkol doldurur. Alkol mu? Hı -hı. Hatta içine biraz sirke de katarsanız çok iyi olur. Ama biraz da zeytinyağı üstüne ne diyorsun doktor? salata mı bu? Ha, hem onu iyi bir fiyata da satabilirsiniz. Bakın eğer anlaşırsak ben bile alabilirim. Hayır, hayır. Ölsem de satmam... İşime yarasa da, yaramasa da çürüsün gitsin daha iyi. Özür dilerim daha fazlasını yapmak elimden gelmiyor Bay Kovaleviği günler. Bu, bu, bu! Burnumu kavunuza koyup saklayacakmışım. Gelin dibine batasınca doktor. Salamura mı yapacağım ben burnumu? Salamura mı? Sakarım. Gelecek zekanın evet neredesin? Burada yanınızdayım saygıdeğer efendimiz. Bu gördüklerini kimseye söylemeyeceksin değil mi sakalın tamam mı? Yani burnunuzun olmadığını, Ça! Hey! kimseye söylemememi istiyorsunuz değil mi efendim? Evet. Ee, tabii. Siz uşakların ne kadar dedikoducu olduğunuzu bilirim. Eğer birini ağzından kaçıracak olursan kemiklerini tek tek kırarım. Sonra da canlı canlı mezara sokarım seni tamam mı? Evet. Tamam mı? Saçana tamam efendim sana. tamam. Merak buyurmayınız. Bir sazan balığı gibi sessiz olacağından emin olabilirsiniz efendim. Bay Kovalev ne kadar istemese de kaybolan burnunun hikayesi bire bin katılarak kısa zamanda bütün Petersburg'a yayıldı. Halkta da bu tür garip olaylara karşı merak hat safhadaydı. ...Alexandra Grigoriyev'ne duydun mu şekerim? Dokuzuncu derece memur... ...Platon Kuzmiçkova Levi... ...Kayıp burnunu öğleden sonra konuşan yerine... ...sokağında görmüşler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dün de Leviski caddesindeki... ...Yokur mağazasına gitmiş. Millet Koyal Evi... Bunu görmek için mağazayı eti kabasa doldurmuş. <gülüyor> <gülüyor> ah, her gün bir başka söylenti çıkıyor. Bir gün önce burnun... ...Tavri bahçesinde gezdiği... ...rivayet ortaya çıkmıştı. Hatta tıp fakültesinden bir grup öğrenci... ...burnu görebilmek için bahçede nöbet... Tutmuşlar. Ben başka bir şey duydum. Saygıdeğer bir hanımefendi bahçe müdürüne bir mektup yollayarak bu burnu torunlarına ve bütün gençlere göstermesini ve onlara açıklayıcı bilgiler vermesini istemiş. <gülüyor> Öykü bu ya memur kılığında dolaşarak şehri birbirine katan burun birkaç gün sonra bir şey olmamış gibi tekrar dokuzuncu derece memur binbaşı Kovalev'in iki yanağı arasındaki yerini almış. Kovalev o sabah uyandığında elini her zamanki gibi yüzüne gezdirirken birden irkilmiş ve burnunun yerinde olduğunu görmüş. Ve o günden sonra da bir daha berber Ivan Yokovic'e tıraş olmadığı gibi içkili bir yerde bulunmamaya da gayret etmiş. Öykü belki size saçma gelebilir ama dünyada akla gelmedik öyle saçmalıklar oluyor ki. Onlara inanıyorsak bu öyküyü de kabul etmemiz gerekir. Kim ne derse desin, binde bir de olsa dünyada bazen öyle garip şeyler oluyor işte. Kaybolan Burun adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın.